Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Güzel bir haberle başlayalım. İmzalar değişim yaratıyor. Ege'nin su kaynağı Murat Dağı'nda altın çıkarılmasın, 2 milyon ağaç kesilmesin diyen kampanyadan güzel bir haber var. 19 Ağustos 2019 tarihinde Gidiz ilçesi Karaağaç köyünde ÇED raporunun iptali için açılan dava için bilirkişi keşfi yapılmıştı ve Change.org Taksim Murat Dağı adresini yürüten Yavuz Al Alnıak kampanyanın imzalarının dava dosyasına girmesini sağlamıştı. Bilirkişi raporunda bölgenin maden faaliyetlerine uygun olmadığı belirtildi. Şimdi mahkemenin son kararı bekleniyor. 9 Ağustos tarihindeki bilirkişi keşfi sırasında kampanyada 78 bin imza vardı. Şu anda bu imzalar 148 bin imzayı geçmiş durumda. Kampanya proje tamamen iptal edilen ederek devam edecek. Destek vermek isterseniz hala Change.org Taksim adresi üzerinden imza verebilirsiniz. İstanbul'da havai fişeklerin yasaklanmasını talep eden kampanyada İmza sayısı 45 bine yaklaştı. Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nin başlattığı ve Change.org Taksim Hawaii Fişeklere Hayır adresinden ulaşılabilen kampanya, havai fişeklerin özellikle kuşlar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. İnsan faaliyetleri nedeniyle pek çok kuş türü yok olmuş ve kalanların da nesli tehlike altında. Çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, sulak alanların azalması, kullanılan tarım ilaçları... Yoğun hava trafiği, uçaklar, şehirleşme, kaynaklı gece ışıklandırmaları ve gökdelenler gibi faktörler kuşların gezegenimizdeki varlığını tehdit ediyor. Tüm bunlara eklenen eğlence, kutlama, gösteriş amaçlı havai fişek ve benzeri maddelerin patlatılması gökyüzündeki kuşların kalp krizi geçirip ölmelerine, tüylerinin yanmasına, sağır kalmalarına, sakatlanmalarına neden olmakta ve gürültüleriyle sokağa hayvanları ve halkı da korkutmakta. Kuşların yaşam alanı evi olan göğe. Her yıl yüz binlerce havai fişek gönderilmesi, vandallık olmasının yanı sıra barbarca bir kutlama anlayışı. Ayrıca patlayan her bir fişeğin havaya saçtığı kurşun, baryum, rubidium ve diğer zararlı elementler insan ve hayvan sağlığına zararlı. İstanbul Boğazı'ndaki güya her kutlamada yüzlerce martı ve sayısız diğer kuşun kalbi duruyor yanarak birbirine ya da binalara çarparak ölüyor. Havai fişekler kuşların göç yolları rotalarını bozuyor. Işıkları kör olmalarına neden oluyor. Bu kampanya başladıktan sonra bir süre sonra Avcılar Belediyesi havai fişeklerin yasaklandığı haberini verdi. Kampanyayı başlatan Yaşam Hakkına Saygı Derneği şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan da benzeri bir kararı açıklamasını bekliyor. Siz de destek vermek isterseniz change.org/taksim Havai fişeklere hayır adresine gidip imzanızı ekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Change.org temiz hava haktır adresinde devam eden kampanyada imzalar 100 bine yaklaştı. Kampanya 15 kömürlü termik santrale baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha havayı kirletme izni verecek yasa tasarısının reddedilmesi için milletvekillerine sesleniyor. Teklif yasalaşırsa Türkiye'nin en eski ve kirli santralleri 2,5 yıl daha havayı kirletme ve halk sağlığını tehdit etmeye devam edecek. Kampanya metninde bunun yılda 1100 erken ölüm, 800 kronik bronşit vakkası, 1500 hastaneye yatışın yanı sıra her gün 170 çocukta astım atağı anlamına geldiğini ifade ediyor. Şubat 2019'da bu kampanya 68 bin ile kazanılmıştı. Şimdi aralarında WWF Türkiye, Greenpeace, Türkiye TEMA gibi kuruluşların da yer aldığı Temiz Hava Hakkı platformu imza sayısını 100 binin üzerine taşıyarak yeniden bu kampanyayı kazanmak için mücadele ediyor. Sen de destek vermek istersen change.org change.org.taksim.temishavahaktir adresinde bütün bu kuruluşların yürüttüğü bu kampanyaya destek olabilirsiniz. Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma adresini devam eden kampanyada da imzalar 36 bine aştı. Bu kampanyada Güldane Şahin, Alanya'nın Yeşilöz sahilinde karetta karettaların ve kum zambaklarının akaryakıt boşaltım tesisi nedeniyle tehdit altında olduğunu söylüyordu ve tesisin genişletilmesine izin verilmemesini talep etti. Güldane Şahin mücadelesini sürdürürken maalesef tatsız bir olay yaşandı ve bölgedeki kum zambakları kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. Kum zambaklarının söküldüğünü gören Güldane Şahin kampanyayı imzalayanlardan yetkililere sesini duyurabilmek için destek istiyor. Nesli tehlike altında olan kum zambağı bitkisini koruma altında kendi söken kişilere 48 bin lira ceza kesilmesi gerekiyor. Bu kampanyayı imzalayarak sesini duyurmasına katkı verebilirsiniz. Change.org Taksim Yeşiloz sahiline dokunma adresinde. Ben Uygar'ız ismi change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere doğanın ve insanın sağlığının zehirli duman ya da kimyasal zehirlerle tahrip edilmediği, yok edilmediği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.